em'inehufi <skaid tkąida> allah ve amri, <Initiative> <gülüyor> <gülüyor> emri fehlu'l ukdeta min lisani yefqahu kavli fevridu emri ila allah e, nahl suresi sure-i nahl 45. ayeti kelimesinde kaldık Eeminellediğine mekerrü seyiati <Sessizlik> en yaxs Allahu bihimul arddı eviyehum bu min heyullla Dersimiz yani ayeti kerimeler Yerlerin göklerin sahibi Allah Celle Celalhu yarattığı mükevvenatta kullarını peygamberler vasıtasıyla muhatap aldığını, hükümlerini peygamberlere bildirip o peygamberler de Allah'ımızın celle celaluhu'nun muradını kullarından isteklerini yapması gerektiği ve yapılması terk edilmesi gerekenleri peygamberler vasıtasıyla öğrenmiş oluyoruz. Ve bu minval üzerine Allah'ın mülkünde insanlar kimisi söz dinliyor, sonsuz ahireti kurtarıyor. Kimisi de dinlemiyor. Şimdi dinlemeyen kullarını Allah Teala bize şu şekilde bildiriyor. Efe emine ellezine mekeru seyyiat. Efe emine? Emin mi oldular? Ellezine o kimseler ki Mekeru, kötülükler yaptılar. E seyyat yani seyyat kötülük demektir. Mekeru, hile demektir. mekir hileler yapıyorlar. Es seyyat kötülükler yapıyorlar. Kötü efendim Allah'ın emirlerini çiğniyorlar. Allah'ın emirlerini çiğnemekle yetinmiyor. Allah'a kulluk etmek isteyenlere Hileler kuruyorlar, ihanetler ediyorlar, İslam'ı kötülemeye çalışıyorlar. Yani mekerü seyyiat, o kötülükleri hilelerle, desiselerle hem adam efendim İslam dairesinin dışında hem de İslam'ı yaşamak isteyenlere hilelerle, kötülüklerle İslam'ı kötülüyor, İslam'a hakaret ediyor. Allah'a efendim saygısızlık yapıyor, peygamberi devre dışı bırakıyor, mekerü seyyiat. Onlar o kötülükleri yapanlar en yaksife Allahu yaksife kelimesi yerin dibine batırmak demektir. Allahu Allah bihim onları el ard yerin dibine batırmaktan emin midirler? Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de e, yani varsayım yoktur. Rabbimizin celle celalünün ilahi kitabı yani Kur'an-ı Kerim burada bize dikkatimizi çeker. Efendimiz Aişe ve selam ya Rabbim benim ümmetim geçmiş ümmetler gibi toplu helak olmasın. Son ümmet olduğu için Mevla tale ve katırazı telde eee Habibim tamam senin bu isteğini yerine getireceğim. Her şeye kadir olan Allah'tır. Geçmiş ümmetlerin cehennemi dünyada başlıyordu. Yani azap geliyordu. Bu ümmet ise Mevla e, ne kadar günahlar işlense ki işleniyor, e, müsaade ediyor, öldükten sonra azap başlıyor. Di'afeyn minel azab, azap iki kat başlayacak. Ahirette, Rabbi muhafaza eylesin. Peki, şimdi burada Allah'ımız Celle Celaluhu buyurdu ki, Yekunu fi ahire hâzîl ümmâ, hasun meshun kazfun. Mevla, Habibim, senin ümmetin, Son dönemlerde artık o hududu aşacaklar. Onları eee Efendimiz Hazretü'sünden haber verir. Bu hadistir. Hasfun e, yere batma, meshun şekil değiştirme. Yani insanlar maymun ve domuza dönmeleri. Gazfun göklerden alevler ve ateşlerin yağması olacak. İstihlalimul maharim haramları helal edecekler. Ondan sonra oyunlar, eğlenceler, azgınlık ve sapkınlık içerisinde fetus bihun böyle sabahlara kadar Kadın erkek karışık eğlenceler yapacaklar. İşte Mevla o kavimleri, o milletleri kıyamete yakın yerin dibine batıracak. Kur'an-ı Kerim'de burada Tebarike büyük Suresi'nde de geçer. <gülüyor> o kötülükleri işleyenler, o ihanetleri efendim dine Allah'a o hileleri kurmaya çalışıp bütün kötülükleri meşrulaştırıp Allah'ın ahkamını efendim hilelerle ihanetlerle kötülemeye kalkışanlar en yasif <gülüyor> Allahu Allah'ın yere batırması bihim onları el arda yere batırmasından emin midirler? İki evietyehumul <gülüyor> azab veya onların onlara azabın gelmesi Haysu <gülüyor> şu cihetle ki hiç hesap etmedikleri hesap etmedikleri yerlerden İşte bir covid bir salgın geliyor. İyi bakıyorsun başka bir şey geliyor. Bir başka başka bir şey geliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Yani girişat görüntü bu. Hiç hesap etmedikleri yerde Allah'ın azabından emin midirler? Ev veyahut da emniyet içindeler mi? Ev yahuzuhum fi takallubihim. Yolculuk yapıyorlar, yataklarında sağa sola dönüyorlar böyle. Rahat bir şekilde yolculukları veya istirahat ediyor yatağında. Evet. E mahum bir mucizin, e onlar olmadılar bir mucizin kurtulur değillerdir. Yani mevla azabını göndereceğini burada işaret ediyor, bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselam e, ümmetime azap gönderme dünyadayken. iken mevla kabul etti fakat kıyamete yakın insanların azgınlıkları, haramları helal etmeleri, efendim kadın erkek karışık efem şal şarkılar diyor hadis -i şerifte azgınlık sapkınlık oyun ve eğlenceler sabah olunca kredeten ve khanazir domuza ve maymuna dönecekler haramların en büyüklerinden kadın erkek karışık çalgılı içkili ortamlar eğlenceler menhiyatlar Nuh aleyhisselamın kavminin helak sebebi ilk helak olan kavmin sebebi bu şekilde eğlenceler kadın erkek karışık eğlencelerden helak olmuşlardır ee, bir başka bunun benzer ayeti efemine ehli ehlül kura Ehli kura Araf suresinde Onlar emin midirler Ev ye'tiyehum be'süne beyaten Gece vehum naimun uyurken Bizim azabımızın gelmesinden emin misiniz? Sizin üst tavanınız Sizin kubbe, mezar tahtanız olur İki evye ev emine emin misiniz ehli kura en ye'tiyehum zuhan Kuşluk vakti vehum yelabun Kelimesi yelabun oynamak demektir Yani Dünyada hızlı çekim yaptığınız zaman binaları yükseliyor, bir anda yıkılıyor. Aynen yapboz gibi, oyun gibi. Kur'an-ı de bunu net olarak bildiriyor. Siz oynuyorsunuz ya, oyun esnasında diyor, dünyalıklarla meşgul olurken bir anda efendim, dünya başınıza yıkılır. Bundan emin misiniz? Mevla-i talavet burada yaşadığımız dünyanın emanet ve geçici olduğunu, burada kalıcı olunmadığını bize bildiriyor. Tabii burada biz kalırken, ev park yurt fabrikalar edinirken Allah'ın emrini gözetmemiz ve namazı vaktinde cumayı vaktinde kazancımızda efendim haramları faizleri günahları karıştırmadan çalıştırdığımız kişinin de hakkını ödeyerek efendim hakka hukuka riayet ederek Hayırına, sadakasına dikkat ederek kazanılması durumunda bunlar meşru olacaktır. Burada bir vebal ve sakınca olmayacaktır. Yoksa Allah Celle Celaluhu bunları bize hatırlatıyor. Yani mülkün bir sahibi var. La ahadun asbara ala azan. Bu konuyla alakalı hadis-i şerifte La <gülüyor> ahadun, hiç kimse yoktur, asbara ala azan. Bir eziyete en çok sabreden kim? Allah Teala Celaluhu. Yesmeuhu minallah. Yani Allah duyduğu halde innehum yecanillehu <gülüyor> veleden. Allah'ın çocuğu var diyorlar. Yani bu Allah'a öyle bir iftira ki. Yani Allah Celle şehveti var demektir. Aşağı Allah yaşlanınca Çocuğu ona bakacak demektir İş öyle bir felakete gider ki Öyle bir gavurluğa gider ki işte Allahü Teala onun için bunu söyleyenlere Cehenneme atıyor Yok şöyle adaleti şöyle efendim Avrupa'daki adam böyle dürüst böyle Mevla Teala bakmıyor tarafına yani Allah'a öyle bir iftira ettin Öyle bir iftira ettin ki cehenneme atıyor Kapıyı bir kapatıyor daha tarafına bakmıyor Efendim gavur öyle iyi Böyle iyi diyeni de peşine atıyor Allah'ın gazap ettiğine Sevgi ve muhabbet beslemek o da kişiyi dinden çıkartır. Bu işin şakası yok. Allah ile dalga geçilmez. Yani Allah ciddidir. Allah Celle Celaluhu ciddidir. Allah'ın ayetleriyle alay edilmez. Dalga geçilmez. Allah ile alay edilmez. Meseleye çok dikkat etmek lazım. Mevla Teala buyuruyor ki bana yapılan en büyük eziyet Allah'ın çocuğu var demek. Ve ve Buna rağmen Allah rızık veriyor. Nimet veriyor, hayat veriyor. Efendim okul belki tövbe eder, vazgeçer de yola gelir diye. İnna Allah zalimi. Allah zalime mühlet veriyor. Hatta iza akhazahu Mevla onu mühletini tamamladı. Ondan sonra lem <gülüyor> yuflit, pişman oldum, nadim oldum işte vesaire. Mevla tarafına bakmıyor artık. Atıyor onu cehenneme. Hiç bu işin şakası yok. Meseleler ciddidir. Efemin ehlül bu ayeti kelimelerden e, okuduk 47. ayet evye <gülüyor> kuzehum mevlata alabildik yakalaması ondan emin misiniz alatekhawf <gülüyor> yani korku gökten gelecek olan azaplar kasırgalar rüzgarlar yani mevlanın böyle sizi azap etmesinden yok etmesinden emin misiniz fiinna rabbekum muhakkak ki Allah celledülhu rahim son derece merhamet sahibidir. Son derece Mevla Celle Celaluhu ra'uf yani bitahiril e oku ve azabı geciktirir. Mevla merhamet sahibidir. Yani yaşadığımız dünyanın darı karar olmadığını Rabbimiz hatırladı. Kullarım burası geçici bir yer. Şunu arz etmek istiyorum. Allah'ımız Celle Celaluhu yarattığı bu dünyada insanoğlu Cennetteki gibi yani veya cennet özelliği gibi bedeninde, yuvasında, işinde, hayatında ve dünyanın devamında bu rahatlığı, huzuru istiyor. Yani bunu istemek kötü bir şey değil. Ancak yanlış yerde istiyor. Yani ben de dahil yanlış yerde istiyoruz bunu. Şu manada Allah burada ben size cennet gibi huzur yani ortam vereceğim buyurmuyor ayet kelimeler Kerimeler bildiriyor. Yani burada yerler olur, seller olur, depremler olur, kasırgalar olur. Ve lenebluvennekum. Elbette muhakkak ben sizi imtihan edeceğim. Bir şeyin birkaç şeyle diyor yani. her şeyle değil. Minel havfi korku olacak. Vel coğuy açlık olacak. Ve naksimide Mallarınızda efendim azalmalar olacak. Vel enfusi canınızda ve seberat meyvelerinizde. Ve beşeri sabirin. Sabredenlere müjde. Ha. Demek ki Allah Celle Celal, burayı cennet gibi mafi Sudurmin Hil onların karakterinde bütün kötü özellikleri çıkaracağız Asur mutakabilin diyor, karşılıklı sonsuz bir huzur. Yani ne arıyorsa Vele Kufi ateş değil enfus, Arzu ettiğiniz her şey orası cennet. Arzu ettiği her şeyin olduğu, Arzu edilen her şeyin olduğu yer cennet Allah bizlere nasip etsin. Ancak insanoğlu bu dünyada bunu yakalamaya çalışıyor. Ondan sonra niye böyle oldu Allah bildiriyor. Allah Celle Celaluhu burada sana cennet gibi efendim istediğin her şeyi vereceğini bildirmiyor ki. Kur'an haber veriyor. Onun için biz şunu yapalım. Yani ben nerede yaşıyorum? Anne de misal. Anne karnındaki dünyadaki gibi değil. O orada. Gezmek istiyorum şunu yapmak istiyorum vesaire dağlara çıkıyor yaylalara gidemez. O anneye emanet. O orada yaşayacak. Burası Dünya. Dünyaya gelen bir insan cennet gibi istiyor. Burası da ikinci bir bölüm. Sonra kabir var. Yani kabirde cennet gibi olmaz. Yani nerede yaşadığımızı bileceğiz. Yaşadığımız yerin oradaki kuralları ne ise, bizden ne isteniyorsa kim istiyor? Allah. Ne istiyor bizden? Burada kendisine kulluk istiyor. Aramlardan kaçmamızı istiyor. Sıkıntı ve musibete ve beşeri sabirin sabretmemizi istiyor. Ve hakkaniyette, adalette yürümemizi istiyor. Yapacağız ve bu şekilde de sonsuzu kurtaracağız yani cennete. 48. ayet Nakl suresi Evelem yarav. Görmez misiniz? Yani görmezler mi? Evelem yarav. Yarav kelimesi görüyor görmüyorlar mı? Neyi? ilama halak Allah. Allah celle celalü yarattı min şeyin. Bir şey ki yetefeyu zilaluhu. Onun gölgesinde diyor Allah. Gölgeleniyorsunuz hani يميني ve hani şimal sağa doğru uzuyor sola doğru uzuyor o efendim gölgesine sığındığınız uzayıp kısara kısalan o gölgeleri görmüyor musunuz görüyoruz ya Rabbim yani efendim güneş buradan vurunca sağa doğru bir tarafa uzuyor, sola doğru efendim gölgesi düşüyor bu gölge ne içindir bütün mevcudat Allah'a Bizatihi canlı olarak biz secde ediyoruz. Onlar da gölgeleriyle secde etmiş oluyorlar. Yani gölgeler Allah'a secdedir. Burada ne yapıyor? Succeden Sücc lillah. Yani Succeden lillah. Allah'a secde ederler. Ve onlar hepsi dâhirûn boyun eğerler diyor Allah. Ayet-i Kerime'ye geçiyor. Yani o gölge nedir? Nedir ya Rabbim? Onlar Allah'a secdedir. Allah Celle Celaluhu ...canlı cansız bütün mevcudat... ...yüsebbihu lillahi... ...ma fil semavati ve ma fil ard... ...gökte ve yerde her şey... ...Allah'ı tesbih eder. Başka bir ayette... ...la tefkahune tesbihahum... ...tesbihatını anlamazsınız diyor... Efendimiz aleyhisselam ...eline bir tas aldı... ...Ebbekir Sıddık'ın kulağına tuttu... ...zikri duydu... ...öbürüne verdi, o da duydu, öbürüne verdi... ...Rasulullah Aleyhisselatü ki ...bütün Medine'yi dolaştırırsanız... ...bu efendim zikri duyarlar... Ha Şimdi orada bir mucize gerçekleşmiş oldu Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağacı çağırıyor Ve ağaç geliyor Resulullah secde ediyor Bu fiziki olarak olanlar oluyor Ha Peki bu mucizedir Biz maddi olarak secde ederiz İşte ayeti kerimeden onun gölgesinde gölgelendiğiniz ağaçlar Bütün mevcudat dağlar neyse İlla bir şeye hasretmemek lazım Anil yemin sağa doğru gölgesi düşüyor. ani şimal sonra doğru düşüyor. Succeden lillah. Sücceden secdedir lillah Allah için. Ve hum o mevcudat, o efendim varlıklar, canlı olmayan bütün mevcudatın gölgeleri. hum bunlar da ahirun boyun eğerek Allah'a secde ederler. Sahirun. Yani Allah'ın Allah emrine boyun eğmişlerdir kurban olduğum Rabbim. Bütün mevcudatı kendine ibadet ettiriyor, secde ettiriyor. Allah onun için yaratmış bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Gölgesi yere düşmezdi Çünkü tepeden tırnağa nurdur O sadece gölgeyle değil her bir zerresiyle Allah'a secde etmiştir Bazı ulema güzel tespitlerde bulunmuş Resulullahımızın gölgesinin yere düşmesi Durumunda ola ki bir müşrik gelir basar Veyahut da bir necasetin üzerine Hani ya efendim dokunabilir değil? Mevla onun gölgesini yere düşürmemiştir Gölgesi yoktur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bahsedilir 49. ayet Nahl Suresi, buraya dikkat ediyor dikkat edelim, secde ayetidir bu. Secde ayeti, bunu e, dinlediğimizde secde edilmesi gerekir. Secde edelim, yani secde etmeyeyim diye dinlemek de mekruh, dinlememek mekruhtur. Onun için burada efendim e, bu şekilde yayınlarda, radyodan veya herhangi bir yerden dinlediğimiz zaman secde ayetleri okunduğunda bunun secdesinin yapılması Gerekir nereden dinlenirse dinlensin. Sadece fıkıh kitaplarında secde ayetleri böyle bir vadide bir yankı var. Sahibi görülmüyor. Bir yerden bir ses geliyor ama sanki secde ayetine benziyor. Mercisi belli olmayan böyle bir gayipten gelen seslere secde edilmeyebilir meselesi vardır. Ancak edilse güzel olur diye sonuç ki burada böyle bir gayipten ses gelmiyor. Bizati okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi yestudu ma ve min ve la ve ma yu'marun. Evet secde ayet. Şimdi bunu ben birkaç kez tekrar edeceğim. Bir defa secde gerekir. Yani aynı mecliste, aynı ortamda 10 defa, 20 defa da okusak bir tane secde gerekir. Yani tedahül dediğimiz fıkıhta bir tabirdir bu. Bir e, cezalarda da aynıdır. Aynı suçu tekrar tekrar işlese bir ceza gerekiyor. Aynı ayeti tekrar tekrar okusa yine bir de hafız olan mesela 10 defa, 20 defa aynı ayet okuyor okuyor okuyor. Bir tane secde gerekiyor. Evet. Velillahi Allah içindir. Yescudu secde eder. semavati göklerde. O mafil ardı yer yüzünde min dabetin bütün canlılar diyor. Bütün canlılar Tabbe kelimesi tedebbale yer yüzünde debelenen, hareket eden bütün canlılar. Ulema şöyle bir tespit yapıyor. Namaz dünyadan ağırdır. Neden? Çünkü efendim dağlar kıyam halinde, bütün hayvanat ruku halinde, balıklar bile böyle yüzüyor. Hayvanlar alemi böyledir. Yani ruku halindedir. Efendim bütün nebatat nebatatlar da secde halinde kökleriyle yere secde halindedirler. Er-Rahman öğretti Kur'an'ı, yarattı insanı, öğretti onu beyan. En-necu ve eş-şeceru Ve en-necu, necim ye efendim, ve yıldız manasında zannedilir. Fakat burada necim kelimesi nebatat demektir ve eş-şeceru ağaçlar yescudan secde halindedir. Ayeti, Rahman suresinden. Ve en bütün nebatat demektir ve eş-şeceru ağaçlar yescudan secde secdede. Şimdi burada ne diyor? Üçüncü kez okuyorum. Yine fark etmeyecek bir tane secde yapacağız. Ve lillahi Allah içindir. Yesçudu secde eder mafis semavati göklerde. O mafil ardı yeryüzüne mindabetin. Bütün canlılar diyor. Hiçbir canlı yoktur ki hepsi Allah'a secde ederler. Yani hepsi kendi hallerine göre Mevla Celle Celaluhuna efendim, boyun eğmişlerdir. Ve'l-Melaike melekler de hepsi bütün göklerdeki melekler. Düşünebiliyor musunuz yani birinci kat semaya baktığımız zaman ne kadar geniş birinci kat sema sonra iki üç dört beş yedi kat sema bir karış boşluk yok oradan melekler Mevla Celle Celaluna, hepsi ibadet halinde ve onlar la un. Allah'a başkaldırmazlar Allah'tan korkarlar min fevkihim yani üstten gelecek olan azap üstten gelen azap hastalıklar da yukarıdan gelir mikrop vesaire gökten gelir fırtınalar oradan gelir kasırgalar oradan gelir bütün belaların ekserisi tamamına yakın oradan gelir yani azabın çoğu hep oradan geliyor işte seller felaketler yıldırımlar kasırgalar azaplar mikrop mikrop gökten gelir onun için kapakların tencere kapaklarının yılda bir iki kez böyle mikrop gelir tencere kapakların kapatılması onun için söyleniyor Ateşle alakalı o sizin için düşmandır bu Resulullah Efendimiz. Kapısı açık kalır çünkü o bir kıvılcım evini yakar vesaire. Min fevkîm ve yef'alûne o melekler ma yu'mur emrolununu yaparlar. Şimdi Allah Celle Celaluhu melekleri kendisine ibadet etme özelliğiyle yaratmış. Hayvanları serbest bırakmış. Cinler inandım diyor cennete inkar ediyor cehenneme gidiyor. Allah'ın alternatifleri. İnsan ise kolum beni sevim, seviyorum. O zaman kulluğunu yap. Yaparım ya Rabbi. Öbürüne soruyor. Sevim, sevmiyorum diyor. Sen de kendini ıspat. O da bütün isyanını ispatı, Serbest bırakıyorum öyle. Gönülden kulluk istiyor. He. E şimdi yecüc mecüc var. Silmece hepsi kafir. İnsanlardan bin kat fazla. Tesrip yesrip diye farklı varlıklar var. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Gale mucahit eyden sucudu kullu şeyi. Yani her şeyin secdesi Feyhu'u onun gölgesidir diyor. El Cibal mesela dağlar mesela dağların secdesi sucu'uha Feyhu'a dağların secdesi onun gölgeleridir. E bu galibi şeyin bunun çok dikkatimi çekti. Emvajul bahr denizdeki dalgalar diyor mesela 10 metre 20 metre dalga kalkıyor. Efendim onun da o dalgalar da salatu'u o da onun Namazıdır diyor o da secdeye kalkıyor böyle o oh, secdeye kapanıyor onun da secdesi odur diyor vesaire yani bu şekilde tefsirlerde rivayetleri görüyoruz ayeti kerimeler zaten bize gereken izahatları yaptı ee, yani yeryüzündeki gördüğümüz bütün mevcudat Allah'ı Celle Celaluhu'nu tesbih ediyor takdis ediyor ona secde ediyorlar. Demek ki az önce okuduğumuz ayeti kerime secde ayetidir. E, efendim meseleyi bir daha özetleyelim. Secde ayetini okuduğumuz için secdeyi yapacağız. E, tekrar ediyorum secde ayeti okunacağı zaman ya duymayayım da secde yapmayayım demek bu mekruhtur. Yani Allah'a secde etmek en büyük ibadettir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de buna 14 secde ayeti vardır. Onları aynı anda bir mecliste okuyup e, secdeleri de yapılırsa ya okuyup tek tek yapılır veya 14'ü birden okunup secde yapılması. Doğrusu okuyup secde yapmak tek tek. Ondan sonra ne dua edilirse kabul olunur rivayetler vardır. İşte secde ayeti velillah yescudü ve mafil ardı Yerde gökte ne varsa her şey Allah'a e, secde eder. Dabbe canlılar demektir. Sadece insan demiyor burada. Vel meleke melekler ve hum yelallahi Allah'a baş kaldırmazlar. Allah'ın emrini yerine getirir, secde ederler. Yekhafuna Rabbuhu melekler korkarlar min feukiy ve yef'aluna yaparlar ma kendilerine emrolunanı yaparlar. Kendilerine ne demiştim? Melek gibi adam dediğimiz bu Allah ne emrettiyse onu yapıyor. Yani Allah'ın celle, celle emrini harfiyen yerine getiren kişi. Allah bizlere o güzel özellikleri nasip etsin. Yani Rabbimiz kulunu serbest bırakıyor. Oğlum beni seviyorsan dediğimi yap diyor. Yani burada Allah Celle Celalu herhangi bir baskıda bulunmuyor. Yani zorla benim dediğimi yapacaksın değil. Kurban olduğum Rabbim burada hür iradeyle, gönülden kendisine kulluk istiyor. Ve Allah Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, 51. ayet-i kerimeye geldik. Ve kalallahü, la تَتَّخِزُوا اِلَهَيْنِ اسْنَيْنِ La tattekizu edinmeyin ilahaini isneyl iki ilah. Yerin ilahı, göğün ilahı. Böyle bir şey olur mu? Levkane fihi maalihatun illallah lefesedeta. Eğer yerde gökte ilahlar olsaydı, o zaman gökteki ilah der ki ben yağmur yadıracağım, Gökteki ilah der ki ben bahar getireceğim. Bu karışır işte. Zaten ayet söylüyor levkane fihi maaliha. Yerde gökte öyle iki ilah olsaydı, lefesedeta yerler gökler bozulurdu bu. Savaşlar olurdu ne bileyim Haşa böyle bir şey hiç görünüyor mu? Yok nizam ve intizam devam ediyor Hiçbir ahenkte değişiklik yok Efendim mükevvenatın Sahibi kainatın sahibi tek Allah Celle Celaluhu Ve <gülüyor> kalallahu Allah La tettehizu ilaheyni ki ilah edilmeyin İstemin İnnemâ huve ilahun vahid Ancak ilah tektir Bir iş yeri efendim, Babadan babadan dedelerden kalmış Yüzyıllık bir müessese Başında bir patron var. Efendim burada 5000 bin kişi çalışıyor. Adamın biri yeni işe gelmiş. Bir iki ay olmuş, üç ay olmuş. Gelir gelmez. Bu fabrika benden sorulur. olur. Buradaki hammaden nereden geliyor? Üretimi ne yapıyorsunuz? Gelirine, giderine falan. Böyle müdüre kafa tutuyor. Orada hesap soruyor. Bir şeyler yapıyor. Bana sormadan bir şey yapamazsınız. Efendim patronun kulağına gidiyor. Patron diyor ki ya burada adam ...hükümran olmaya çalışıyor, buranın sahibi benim demeye kalkışıyor mesela. Ya sen daha dün geldin, burası yüzyıllık yer, Efendi burası bize ait olan bir yer, sen kimsin? Adam haddini bilmiyor, o iş sahibi insan olduğu için hemen... ...ben senin gibi densizle mi uğraşacağım der, çıkışını verir. Kainatın sahibi Allah'tır, dünya kurulmuş işte kaç milyar, dört milyar yıl, şu kadar yıl, peki... İnsanoğlu yaratılmış dünyanın sonuna doğru beş bin altı bin yıl evvel insanlar dünyaya geliyor her gelen diyor ki benim dediğim olur efendim Allah takinmiş onu odumda da dediği neymiş niye onu dediğini yapacağım niye o haram olsun niye bu helal olacak dün geldin daha dünyaya güneşten haberin yok aydan haberin yok candan da haberin yok nefesinden haberin yok Efendim sudan haberin yok yani Mevla Cellece Antarktika'daki suları dünyanın içerisine dolduruyor dünyayı turluyor turluyor sonra pınar olarak çıkıyor var mı bundan haberin yok efendim çamurlara attığın buğday çamurda demir çürüyor buğday çürümüyor bu efendim sana güzel bir e, buğday oluyor arpa oluyor çavdar oluyor çilek oluyor nimet oluyor var mı haberin yok ondan sonra geliyor adam ben böyle adam ben böyle büyük adam şu adam bu adam Allah ne kadar sabırlı. oğlu kadar had bilmeyen, kötü insanı. Yeveresice insan diyor ma Ma'ekfer. Aynı mana böyle kötü el insan ki nankör herif diyor Allah. Nankör Dik efendim. Ma'ekfer. Ne de büyük kafir diyor. Ne de büyük inkarcıdır diyor. Ve qale Allah Allah la tettehizû edden min ilâheyn ki ilâheden meyin. İnne mâhu ve ilâhu vâhid ubtek'tir. Tektir o. Feiyyâ ye ferhabun sadece benden korkun. Sadece yani benim dediğimi yapın Sadece Allah'a itaat edilir Onun dediği yapılır Onun helali helaldir Onun haramı haramdır 52. ayet Ve onundur Ma fi semavati vel ard Gökte ne varsa Yerde ne varsa Her şey onundur Ve lehu dinu Vasiba Halis Daim Dosdoğru Tabi olunacak Din Onun dinidir Din kelimesi şöyle bir mana da var Deyin Deyinden de bahsedir yani deyin Arapça da borç demektir Allah Celle Celaluhu bize efendim canımızı malımızı dünyayı efendim evlatların her şeyi emanet veriyor borç veriyor yani bir nevi hakikaten hiçbiri insana ait değil gökler sana ait değil dünya sana ait değil can sana ait değil yani ait olan ne var hiçbir şeye Mevla Teala ve tekadir yani insan evleniyor eş o, o da sana ait Mevla Teala böyle bir nesne yaratmasaydı Efendim e, nasıl olacaktı? Yani sadece tek bir yapı ha, fakat her özelliğin var. Bu özelliğinde yuva kuramıyorsun. E, böyle bir ihtiyaç da var. Yani gider de gider. Sonuç itibariyle yani her şey Allah Celle Celalı kuluna emanet veriyor borç. Ondan sonra La Tezaluk abdin hatta suale işte mahşerde Mevla soracak ömrünü nerede tükettin? borç idi bu. Sonra gençliğini nerede tükettin, malı nereden kazandın, nereye harcadın, ilminden ne yaptın? Bunlar sana borç olarak verildi. Bu borcu istiyor Mevla Teala hadi bakalım öde, ömrünü öde bakalım. Yani bunun karşılığı. İnnallâheştera Mevla satın alıyor minel mü'minin. Enfusuhum canınızı ve envalihum malınızı vereceksiniz diyor. Yani bunlar borç. Borç sahibi ne yapacak? Borcunu ödeyecek. E, e, mesele bu. Fagayril Allah'ı Allah'tan başkasına mı tetekun korkuyorsunuz? Allah'tan korkacaksın. Onun dediğini yap. Biz Allah'ın kuluyuz. Adam diyor ki ben efendim emir kuluyum diyor. Emir kulu ne ne, ne demek bu? Yani biz burada meşru dairede itaat kastedilirse tamam bir şey demeyelim. Ama biz her hususta la taata li mahlukin halik. Allah'a asi olan hususlarda mahluka itaat olmaz. Musa Aleyhisselam'ı öldürmeye giden Firavun, onun ordusunda bir buçuk milyondan bahsedildi, iki milyona yakın insan. O ordunun içerisinde hiç Musa Aleyhisselam'ı görmemiş, Musa Aleyhisselam'la karşı karşıya gelmemiş insanlar vardı. Fakat deniz açılınca, Firavun boğulmaya başlayınca o efendim askerlerin hepsi birden helak olup cehennemin dibine gittiler. E şimdi onların haşa yani suçu neydi demeyeceğim. Yani evet, yani meseleyi anlatmak için söylüyorum. Onların suçu neydi? Suçu Firavun'un yanında olmaları, zalime destek vermeleri, kötüyle beraber olmaları, kötünün yanında olmaları. Mesele illa görüp, şeye gerek yok buna. Yani kötü ve kötü tarafta olursa, eşkıya ve eşkıya tarafından, katil ve katil tarafından, terörist ve terörist tarafından, dinsiz ve dinsizin tarafında olursa, illa yapmana gerek yok. Men seve sevade kavmin feve minhum. Kim bir topluluğu çoğaltırsa o onlardandır. Ömer rad yamel akamın kim bir kavmin yaptığından razı olursa kâne şeriği kemen amile bim onlar yaptıklarına ortak olur. Elmer o me amene habbe sevdiyle beraberdir. Kur'an ne diyor ve ki onu me as sadıkın beraber olun diyor. 53. ayet ve ma bikum minni ametin ve ma bikum o şey ki sizin için olduğu minni ametin niyamet femin Allah o Allah'tandır. Zümme sonra size bir sıkıntı, musibet, keder, tasa, kaygılar geldi fe o Allah'a tec'erun yalvarırsınız. Yani sizin başınıza sıkıntı geldi mi, musibet geldi mi efendim başlasında Allah'a yalvarmaya. İnsan oğlunu bu kadar net özetleyen ayetlerden bir. Yunus suresinde de geçti bu. Kullarım buradaki vema bikum yani Müslüman falan demiyor. Yeryüzündeki bütün insanları düşünelim. İslam dairesinin dışındakileri diyelim. Vamabî kumminiyame, mevla onlara sağlık veriyor, boy veriyor, tip veriyor, özel arabaları, özel yatları, malikaneleri, evleri, iş yerleri. Ciddi zenginlikler. Vamabî kumminiyametin. Feminallah bunlar hepsi Allah'tandır. Allah'tandır. Tüm meydaimese Başlarına bir sıkıntı, musibet gelince, fe o Allah'a tecerin yalvarırlar, yakarırlar. Gavurda olsa, isyancı da olsa. Mesela çok karşılaştık öyle adam. inkarcı efendim. Yani Allah'a hiçbir zaman secde etmemiş, Allah'a boyun eğmemiş bir oluşum içerisinde. Çok şahit olduk bunlara. Hastalığa bulaşıyor, günaha bulaşıyor. Ee, yani başına sıkıntı, musibet geliyor. Orada nasıl yalvarıyor, dualar ediyor vesaire. 54. ayet. İlâ keşef addûr ankûm. Sizden o sıkıntıyı, musibeti, hastalığı, kederi, tasayı, kaygıyı neyse... Ölümle burun buruna geldiniz. O sıkıntıdan sizi kurtardı. Keşfe ve keşfed. Açıldı. İzaferikum minkum. Yani tövbe edenler de oluyor demek ki. Ama bir kısmı da bir Rabbihim. Rablerine yüşrikun şirkete devam ediyorlar. Nemrut büyük bir kule yaptırdı. Bu konu geçti daha evvelden. Büyük bir kule yaptırdı. Kulenin üstüne çıktı. Efendim, göğe doğru oklar attı. O kule yıkıldı. Kulenin dibinde 30 binden fazla insan öldü. Efendim, o oklar da... Allah'ın mukadderatı kanlı geri geldi. Dedi ki bak yerde ben ilah ben idim dedi. Göktekini de hallettim dedi. Yerlerin göklerin ilahı benim şimdi dedi. O 3 kilometrelik çok büyük bir kule yıkıldı. Orada ölüp gidecekti. Kurban olduğum Rabbim o gitti efendim Kızıl Denizi'ne düştü. Yani denize düşünce denizde kurtardı bir şekilde. Ölmedi. Dışarı çıktı. Bak dedi ben yeryüzünün ilahıyım. İşte o en misal mesela buna benzer çok misalleri görürsünüz. Ben şimdi e, bu ayeti kerimeler Yunus suresinde de bunların benzerleri var. Oradan bakarsınız Yunus suresinde Ondan tefsirleri geçti. Allah Celle Celaluhu mesela azılı inkarcı insanların başlarına bir bela gelince kendi kendime diyorum ki Mevla bunu buradan kurtarır. Bir müsaade kapısı daha açar ama efendim eskisinden daha beter gevurluğuna devam eder. Bakıyorsunuz aynısı oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor ama kimisi de hidayet buluyor. Eyvah diyor ben ne yapacağım diyor böyle bir şey olabilir mi? Kendine geliyor tövbeyi nasuh ediyor. Efendim işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu insanlardan kimisi iman üzere doğar, iman üzere yaşar, İslam üzere ölür cennete gider. Kimisi iman üzere doğar, İslam yolunda gider oradan vazgeçer gavurla cehenneme gider. Küfür üzerine doğar, küfür üzerine yürür, nereye gidiyorum cehenneme der, döner oradan İslam yoluna, cennete gider. Küfür üzerine doğar, küfür üzerine yaşar, küfür üzerine gavur olarak ölür, cehennemin dibine gider. Tümme izâ keşefel zurra ankum, bu hadis-i şeriftir, sahih-i az önce anlattığım mesele varsayım değil. Hadis-i şerifin çok özetini yaptım. İzâ keşefel zurra ankum, sizden o sıkıntıyı giderdim mi diyor Allah? İzâ feriyukum minkum, sizden bir fıkıha, bir Rabbim Rabbilerine yüşrikun ortak koşarlar. Ve 55. ayet: "Nahzul resul li inkar etsinler bima atahum, verdiklerimize nankörlük yapsınlar inkar etsinler Kafirlik yapsınlar. Efendi verdiğim nimetlere, takdisi nimete nankörlük yapsınlar. Yapın bakalım. Yapın. Kurban olduğum Rabbim Kur'an'ın uslubudur bu. Yani evlâ bilir ki kavruluğunuzu yapın. Yapın yapın diyor. Li inkar edin diyor Allah. İnkar etsinler." Yani inkar etsinler demek bu şu demek bir baba veya çok değerli birisi diyor ki yani laf anladı yapma bunu bak bu kadar yanlışlar yapıyorsun millete diyorsun haksızlık yapıyorsun diyorsun eşkıyalık yapıyorsun o da inatla devam ediyor en sonunda dedi ki yap yap yap yap belanı bulursun ya ne yapayım laf dinlemiyorsun. Kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu, li yekfuru, inkar etsinler, etsin edin edin, edin edin. Bima ateynahum, verdiğim canlan, mallan, imkanlarla bu kadar özel yatların, katların çok zenginsin, yap yap. Fetemette'u, birkaç günde ye iç diyor, temette'u, fesefete'alamı, çok yakında göreceksin diyor Allah. E Allah Celle Celaluhu onu çevirsin, e o zaman yani kendisine gönülden kulluk istemiyor. Şu misal çok mühimdir, bir dayı düşün, bir amca abi düşünelim. Çok merhametli şefkatli Haddi hesabı yok merhametini Yeğeni de çok fakir ve Hakikaten perişan bir vaziyet Merhamet ediyor diyor ki yeğen diyor Ne ihtiyacım var evim yok diyor Aa orada bir ev senin olsun diyor Adam zengin başka arabam yok Aa arabada senin olsun ya bir de gelirim yok Sana her ay efendim şu kadar Hesabını otomatik para göndereceğim diyor E evlenmem lazım bir yuvasını kuruyor Her türlü tecizatını alıyor Fakat her defasında sen adam mısın Sen insan mısın sen bir şey mi yesin Hakaret ediyor şunu yapıyor bunu yapıyor Hiç teşekkür etmiyor Şimdi en sonunda o kişi O dayı iki kişi Tutup da ya gidin şu yeğenimi yakapaça tutun getirin karşıma Ensesini de vurun ondan sonra zorla bana Evet bir teşekkür ederim desin ya Diye onu çağırtıp da karşısına Zorla böyle kafasına silahı Dayıp da teşekkür edin. Böyle bir teşekkürü kimse istemez Bunu niye anlattım Allah Celle Celaluhu da, Baskıyla kulluk istemiyor Gönülden istiyor Feytib-i nefse nirbona. Yani işte namaz Allahu ekber. Buradayım yani. Huşu bu işte. Allah'ım canımı sen verdin. Her şeyimi sen verdin. Sana kulluk yakışır ya Rabbi diye. Yani bazı insanlar diyor ki Allah bana ibadet aşkı versin. Vermiş zaten. Senin özünde, kalbinde o iman sevgisi var. Bütün mesele sen yani ben hepimiz yöneleceğiz. Onu kendimiz ortaya koy işte. Bu ayet ikerime ruhunda bu var. Leyek furu'ma verdiğinden nankör kafirlik yapın yapın diyor Allah. Yapın diyor. istediğinizi yapın diyor. Ben size bu kadar efendim nimet veriyorum. Benim nimetimle yiyip içiyorsunuz. Başınıza sıkıntı musibet veriyorum. Bak ruhunuzu alıp efendim postalayacaktım cehenneme size müsaade ediyorum. Ama tekrar müşrik oluyorsunuz. Tekrar bana meydana okuyorsunuz. Benim dinimi kabul etmiyorsunuz. Helali haramı kabul etmiyorsunuz. Yapın gavurluğunuzu. Size mal verdim, mülk verdim, yetki verdim, bakan verdim, imkan verdim. Evet verdim. Ve zannetmeyin ki sizi çok sevdiğim için Firavun'a da Allah verdi Nemrut'a da verdi Karun'a ne kadar mallar verdi Çok mu seviyordu onları Meseleyi iyi anlamak lazım Allah Celle Celaluhu Bize neyi ortaya koyuyor Gönülden nefs, Hür iradeyle kulluk istiyor Hür iradeyle serbest bir şekilde Gönülden istiyor bunu Birkaç gün yiyin fesefetef. Yakında görüşeceğiz diyor Allah. Tekrar Mevlaja Celle Celasu fe onların başına bir musibet gelince onlar cüret ederler Leialmekun biliyorsunuz ennehu layaktıru ala izaletihi yani onu ortadan o hastalığı musibeti başınıza gelen belayı yelleri selleri depremleri kaldıramaz biliyorsunuz bunu ey insanoğlu fakat ona rağmen Allah'tan başkası kaldıramayacağını bildiğiniz halde o şeyden çıkıldığı gibi yine aynen şirke devam. Aynı şeyler oluyor. Bir hastalık geliyor, bir Covid geliyor. Covid bitiyor. Yine aynı isyanatı uyana. Açıklaaçıkla, kadın erkek karışık eğitime, günaha, harama isyana, devam ediyor. Tövbe yok. Nasuk yok. Bir şey yok. Aynı haram devam ediyor. Aynısı işte. "Feminakum indad darurat" sıkıntıya düştüğünüzde "Tecelli ya Rabbim, ya Rabbim" ve "tesaluna" istiyorsunuz. fil Rabb mustagisin Allah'tan yardım istiyorsunuz. Ama ve idamese fil bahri. illa işte burada burada siz e, sıkıntıya düştüğünüzde e, taptıklarınızın hepsi kaybolur diyor. Taptığınız hiçbirini artık unutursunuz diyor. Efendim Allah'a sığınırsınız diyor. Oraya kadar orada gavurluk bitiyor. Felimanne cakum ilal berri karaya çıktınız kurtuldunuz arastım Allah'tan yüz çeviriyorsunuz ve kendi insanı kafura insan oldu çok nankör, çok kafir diyor Allah Allah yaratını bilmiyor mu? İda keşfe duruankum ida feriyokum mümkün birabim yüşrikun mevla sizden sıkıntıyı kaldırdım mı Şirke devam ediyorsunuz diyor ve yecaluna lima layaluna nasiben mimmarazaknahum Veye jalûne yapıyorlar limala ya alemine bilmiyorlar nasip ben mimar onlara verdiğimiz nasipleri bilmiyorlar yani burada kız çocukların diri diri gömülmesi meselesi işlenecek onu özet olarak arz edeyim tahlili diyor Allah letüs elun ne elbette muhakkak sorulacak ama kün tüm teftiğ iftira ediyorsunuz veye jalûne dil lahil benat efendim kızlar Allahındır subhanehu wa Allah taala Müslüman minazhetir yani melekleri kız şeklinde çiziyor. Mesela bütün kiliselerde efendim böyle melekleri kız şeklinde çizerli. Meleklerde cinsiyet yoktur. Karınca file benzemez. Fil kelebeğe benzemez. Yani farklı yaratıklar bunlar. İnsanda cinsiyet vardır erkek dişilik. Meleklerde yoktur. Nuranidir. Onlarda böyle bir yuvalar, kalı koca, münasebetler böyle bir şey yok. Nurdur onlar. Yaratılmıştır, ibadet ederler. Bir izlanda'daki melekler kızdır dese mutlak kafir olur. 50 tane hac yapsa, 1000 tane ibadet etse kesin cehenneme gider. Meleklerde de cinsiyet yoktur. İmanata kabul etmez. Subhanehu diyor. Allah noktasındaki de menzettir. Yani kızlar Allah'ındır, melekler Allah'ındır vesaire böyle bir şey olur mu ya? Walahun bunlar kendileri içindir. Mahyeştehun is arzu ettikler. Yani efendim talep etti erkek çocukları. İşte erkek çocuklarına da sahip çıkıyorlar. Bu e, cahiliye döneminde müşrikler Böyle bir erkek çocukları büyüdüğü zaman bizim evimize katkıda bulunurlar. Kız çocukları efendim bizim çalıştığımız rızkı tüketirler diye böyle 5-6 tane olmuştur bu hadise de Kur'an-ı Kerim. Bir tane de olsa Kur'an-ı Kerim böyle çok çirkin olan nahoş olan bir meseleyi bir tane de olsa onu gündem yapıyor. Yani kıyamete kadar böyle bir fecaatli bir işe girmeyin yapmayın bunu diye yani illa çok olmasına gerek yok. Bida buşreh ahaduhum onlardan birine müjdelenirse bilunsa kız çocuğun oldu. Zalle ve yüzü olur müsveden simsiyah baba kazıyın efendim böyle öfkelenir diyor. Yutkunur diyor falan. Kız çocuğum niye oldu? Halbuki mesela yehabu <gülüyor> li men yeshau Kur'an-ı Kerim der ki onlara mevla dilediğine kız çocuğunu nasip eder. Ve yehabu li men yeshau kime dine erkek çocuk. Yani ilk çocuğun kız olması eve berekettir. ilk çocuğun kız olması berekettir. Ayet-i geçiyor. O işte müşrikleri Mevla tarif ederken kız çocuğun olduğu deyince böyle yüzü e, siyahlanır diyor. Yetevara gizlenir diyor. Minel kavmi insanlardan min suyin. Bu, bu kötü bir şey sanki. bir kendisine gelen müjdeden dolayı. Ey zikû alâ Efendim bu zillet içerisinde o çocuğunu tutacak mı? Em yedussuhu gömecek mi? Fit turab toprağa. E'lâ sâmâ Yani Kur'an-ı Kerim burada ela. Yani dikkat edin sa ne kadar kötü ma yakumun yani tek üstüste böyle bu ne kadar çirkin ne kadar kötü bir hüküm. Ne yapıyorsunuz siz? Burada net şunu arz edeceğim. Şimdi dünyaya gelmemiş olan 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir bebek dünyaya gelmiş çocuğun aynısı. Kafası, gözü, eli, ayağı var. Kürtaj dedim mi evladakum yine İsra suresi. Evlatlarınızı öldürmeyin. Haş eti imla, geçim korkusu 1979'da nüfus planlaması adı altında Yok çocuklar dünyaya gelirse rızkımız yetmeyecek. Halbuki insan çoğalmakla rızık azalmıyor. 1920'li yıllarda 18 milyon insan vardı. Millet çavdar ekmeği bulamıyordu. Şimdi 80 milyonu geçti. Her tarafta rızıklar efendim millet denizlere dökülüyor patatesle satılamıyor. İnsan çoğalmakla rızık. <Sessizlik> Rızıkı yaratan Allah'tır. İşte o nüfus planlaması adı altında... Yani Müslüman nesil büyürse efendim başımıza bela olurlar dünyaya gelmeden yok edelim diye bildiğim kadarıyla 1979'dan itibaren yapılan kürtajları bir bakın 830 bin kişi bunlar da hepsi katil oldular Allah Celle Celaluhu evlat katil olmayın diyor ya yani meseleler aynı mantık aynı şey onlar doğduktan sonra gömdüler şimdi doğmadan ya yani ne yapıyor kürtajda oraya bir makas götürüyor kırk kafasını kesiyor dışarı alıyor Kırt kolunu kesiyor o bebeğin yani canlı bir bebek düşün canlı hareket ediyor onun kolunu kesiyor canlı canlı kesiyor kolunu çıkartıyor ayağını çıkartıyor vesaire ondan sonra ondan sonra böyle şeyler kürtaj bunu yapan da katil oluyor o anne baba da o, o doktor da vesaire yani bu hesabı ahirette çıkacak benden söylemesi ayet burada. Yani böyle vahşilik mi olur? Tamam, bu büyük bir vahşilik. Kur'an-ı Kerim beş kişiden bahsediyor burada. Yani beş altı kişiyi geçmiyor. Bu e, çocukların gömülmesi meselesi. O dünyaya geldikten sonra öldürdün. O da dünyaya gelmeden öldürdü. Aynı ölüm, aynı şey. Yani biraz daha bir iki ay bekleseydin çocuk dünyaya gelecekti. Gözlerini açacaktı. Efendim, insanlığa faydalı olacaktı. Belki büyük alim olacaktı. Belki memleketi idare eden bir vatanperver, büyük kahraman olacaktı. Kim bilir ne olacaktı? Öldürdü. Ve la bu şerahatun bil unsazzalle vechu ve ve musfı ve kezim. Çocuğun oldu deyince yüzü simsiyah oluyor. Niye? Niye yani? Allah vermiş sana bu yetişsin. Sana ümbete yar olsun. Yetevaraminil kavmin suin. Efendim o kötü bir haber diyor. İnsanlardan gizleniyor. Emsükü ala hun emyedus fitru ve lesam mekumun lilledine la yu'min bil ahireh. İşte onlar ahirete inanmıyorlar diyor. Yani bu yapılanı Allah Celle Celaluhu bu kadar lilledin onu ki ahirete inanmayanlar çok kötü misaller veriyorlar. Ne kadar kötü bir şey. Yani biz çocukları öldürelim, ee dünyadaki rızık bize kalsın. Ne kadar çirkin bir şey. Ne kadar büyük bir vahşet. 800 bin tane çocuk öldürüldü. Hadi bunların 300 bin tane anne karnında öldü diyelim. Tamam. Yani böyle bir tablo çizelim. 500 bin tane. Hadi 500 bin tane de 100 bin, 200 bin bir efendim geçerli mazereti var diyelim. 400 bin tane, 300 bin tane, 200 bin tane, 100 bin tane. Nereye sığar bunlar? Dünya nereye gidiyor? Medeniyet, uygarlık, çağdaşlık vesaire. Cümleler bunlar. Anladık. Lillezine onlar la yümne bilahire meselü sev. Çok kötü misaller verirler diyor. Ve lillahi'l meselül ala. En büyük misal Allah'ındır. Allah hayat verin diyor, yaşatın diyor. Allah'ın mülkünde hiçbir yere dokunmamak lazım. Sadece insancıl, merhametli, şefkatli, asaletli, dirayetli, adaletli, yaratılış gayemize uygun bir hareket ile Allah'a tapacağız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uyacağız. Ahkam-i dinin kurallarına tabi olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Rabbimizin rızasına uygun son nefeste iman ile Rabbimize varacağız. Velillahil metelül a'la ve huvel azizül hakim. Bu ayet-i kerime de kalıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amin. Sübhan rabbil aliyil halel vel hamd. Elhamdülillahi ellezena lihaze ve ma kunna linetedeyle billen hadanallah. Ves salatu ve selam ala resulna Muhammed ve ala ali ve sahbi ecma. Ya Rabbi rızan an aileyle, geçmişlerimize rahmet eyle. Kulunda görmeksin asalet-i kemalet-i izzetin asibeyle. Ya Rabbi alemin hak ve hakikat çizgisinde daim eyle. Yanlışlara, haramlara, günahlara, fıskı fujurlara düşmekten muhafaza eyle. Sana hakkıyla kul, Habibine ümmet darbahkan Bedin tabi, son nefeste iman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek huzuruna varmaya muvafık ele El Fatiha Allahu selam. Eûzu billahi mineşşeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin er rahmanir rahîm mâlikiyevmiddîn.